Merhaba, ben Zennübe Ezgi Kaya. Bir süreliğine programı ben sunacağım. Uygar Öz ismi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. New York'la ilgili bir yenilenebilir enerji çalışması, metropolün gelecekte tamamen rüzgar, su ve güneş enerjisinden elektriğini sağlayabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmaya göre, New York uyumlu bir itme ile 2030 yılına kadar rüzgar, su ve güneş ışığından ihtiyacı olan enerjiyi sağlayabilir. Stanford ve Cornell Üniversitelerinden araştırmacılar tarafından yönetilen çalışma, New Yorklulara bir yol haritası sunuyor. Bunun için banyolarda güneşe maruz kalan çatılardan, Long Island'ın rüzgarlı kıyılarında rüzgar türbinlerinden, güneş panelleri ve daha büyük yatırımlar gerekiyor. 2011 rakamlarına göre ithal enerji hariç New York'un tükettiği enerjinin %20'si Niagara ve St. Lawrence üzerindeki hidroelektrik santrallerinden, %2'si rüzgarlardan, %2'si diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanıyor. Üniversite araştırmacıları, 2030 yılında devletin yenilenebilir enerji üretiminin yarısının offshore rüzgar çiftliklerinden gelebileceğini, ancak bununla ilgili tercihin siyasi olacağı belirtiliyor. Ege Çevre ve Kültür Platformu, yaptığı yazılı açıklamayla, Ali yaşanan gemi kazasına ve yaşanan çevre kirliliğine değinerek, gemi söküm tesislerinin ilgili kurumların denetimine açılmasını, ve kazada sorumluluğu bulunan hakkında yasal sürecin başlatılmasını istedi. Ege Cephe sözcüleri Burçak Karaman Uysal ve Profesör Doktor Ali Osman Karababa imzasıyla yayınlanan açıklamada, gemi söküm tesislerinden doğayı kirletici ağır madeni atıkların çevreye salındığını ifade edilerek, yaşanan iş cinayetlerinin sebebinin kar hırsına bağlı olduğu dile getirildi. Çevresel kirliliğin sadece Alay'a değil, bütün İzmir'i tehdit ettiğini ifade edildiği açıklamada. Bölgede acil bir çevresel değerlendirme çalışması yapılarak sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması ve yurt dışından söküm için gemi alımının yasaklanması çağrısı yapıldı. Marmaris'te denize dökülen bir derede çok sayıda ölü yavru balık bulundu. Marmaris Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla merdivenle dereye inerek dere suyundan ve ölü balıklardan numuneler alan Marmaris Çevre Derneği Başkanı Ahmet Kuteng'in numuneleri tahlil için Muğla Sıdıkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne göndereceklerini söyledi. Kutengin olayın takipçisi olacaklarını da kaydetti. Şırnak merkezine bağlı Topkapı mevkiinde kurulması planlanan termik santral, Şırnak Çevre Platformu tarafından protesto edildi. Yaklaşık 500 kişi Cumhuriyet Meydanı'nda pankartlar açarak Şırnak'ta termik santral istemediklerini belirtti. Şırnak Barosu avukatlarından Emirhan Uysal, platform adına yaptığı basın açıklamasında, "Bizim su kaynaklarımız olan Avgamasya'nın Diçli'nin kirlenmemesi için termik santrallere karşı çıkıyoruz. Avgamastya'da kurulması düşünülen termik santralden havaya yayılan zehirli gazlar ve partiküller, gündüz esen rüzgarlarla Şırnağa, gece esen rüzgarlarla ise Cizre'ye taşınacaktır. Bu termik santral yapmayı düşünen şirketler, yani sermaye sahipleri, memleketimizi yaşanmaz hale sokarken paralarını para katacaklardır ve işleri bitikten sonra buralardan arkalarına bakmadan gideceklerdir. Bizlerse yok olmuş bir doğa, hastalıklı bir gelecek, ekonomik olarak çökmüş bir memleket bırakacaklar dedi. Platform, yatırımcı firmaya ve hükümete termik santrallerden vazgeçme çağrısında bulundu. Açıklama sonrasında da sloganlar eşliğinde oturma eylemi yapıldı. Rusya Hükümet Başkanı Dmitri Medvedev, St. Petersburg'da gerçekleştirilen Baltık Çevre Forumunda Petrov platformlarını işgal eden aktivistlerin çevreci eylemlerini eleştirirken, bir yandan da çevreci sivil toplum kuruluşlarının, Zaman zaman hükümetin bazı adımlar atması için dikkatini çekmesi gerektiğini kaydetti. Medvedev, dikkat çekmek için bazen durumun dramatize edilmesi gerekiyor. Galiba ekolojik sorunlarla ilgilenen kuruluşların görevi de bu alanda. Devlet ve çevreci aktivistler arasında orta yolu bulmaya yönelik her türlü diyalog olmalıdır diye konuştu. Medvedev, ülkede hava kirliliği ile ilgili olarak 100 bin nüfusu aşan tüm kentlerde hava kirliliği gözlem istasyonu kuracaklarını da sözlerine ekledi.